Beyin Kültürü Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Merhabalar efendim. Ben Oğuz Tanrıdağ. Beyin Kültürü Programına hoş geldiniz. Bugün 23 Kasım 2015 Pazartesi. Geçen hafta kaldığım yerde devam etmek istiyorum. Geçen hafta akıl kavramının tarihsel evriminden söz ederken. Belli bir yerden itibaren nörebilimin beyin araştırmalarının yapılmasıyla akıl kavramının yeniden şekillenmekle, şekillenmeye başladığını söylemiştim. Ve burada örnek olarak Descartes'in dualist felsefesine hakim olan akıl kavramının eleştirisini yapan Namaston'un Descartes'in yanılgısı isimli eserinden söz edip onlar bazı pasajlar paylaşmaya başlamıştım. Kaldığım yer şuydu. Damasio'nun Descartes'in yanıldısı diye nitelediği şey ablan sadece mantık ve yargılama yetimlerinden değil bunlarla birlikte onun duygu ve hislerle beraber çalışıyor olmasıdır. Kısacası der İnsan beyninde akıl yürütmek adını verdiğimiz, amaca yönelik düşünme sürecinde sürecine ve karar vermek dediğimiz, özellikle kişisel ve sosyal alanlarda ağırlığı olan tepki seçimine istikrarlı bir şekilde adanmış olan bu bir sistemler kümesinin var olduğu anlaşılıyor. Aynı sistemler kümesi Duygu ve hislerle ve kısma vücuttan gelen sinyallerin işlenmesiyle ilgilidir. Bence beynin belirli bir bölgesinde duygu, his, dikkat ve işleyen bellekle ilgili sistemler arasında çok yakın, yakın bir etkileşim var. Ve bu sayede gerekli dış eylemler, gerekse iç eylemler, için gerekli olan enerjinin kaynağını oluşturuyorlar. Bu kaynak bölgesi limbik sistem bilmecesinin diğer bir parçası olan ön singulat kortekstir. Damasio bu görüşleriyle biraz önce ayrık beyin hastalarında da sözünü ettiğimiz gibi tek ve bütün bir zihin kavramına karşı çıkıyor. Beyin yarınları düzeyinde akıl nasıl parçalı bir şekilde oluşuyor ve bu beyin yarınlarında birbirinden ayrı bir operasyon sonucu ortaya çıkıyorsa akıl da aynı zamanda yargı, karar, duygu, his düzeyinde de bütün değil parçalıdır. Aklı bütünmüş gibi gösteren farklı beyin mekanizmalarının ortak çalışmasıdır. E ben de buna şunu ekleyebilirim, ortak çalışmasının yarısına son derece hızlı çalışmasıdır. Namasyon, aklın oluşmasında aynı zamanda vücuttan gelen bazı sinyallerin işlenmesinden de söz etmektedir. Bu sinyaller, beyinsel aklın oluşmasında, özellikle duyu his sisteminin devreye sokulmasında bir erken uyarı sistemi gibi çalışmaktadır. Böylelikle damasio, kartezyen yani sadece beyne dayalı bir akıl anlayışı beyin gövde birlikleriyle çalışan bir akıl kavramını öne sürmektedir. Daha sonra yazdığı feeling of what happens olup bitenlerin duygusu ve looking for Spinoza Spinoza'yı arama kitaplarında da damasyon aileyeleştiren fikirlerin deneysel özelliklerini vermekle ve felsefedeki akıl probleminin karşısına nörobilimsel akıl teorisini çıkarmaktadır. <gülüyor> Bütüncül ve tek bir akıl kavramına karşı nörobilim daha başka örnekler de sunmaktadır. Örneğin devanslar bu konuda yani bulamalar bu konuda çok etkileyici örnekler oluşturur. Daha fazla bilinen iki örnek üzerinden gidelim. Alzheimer hastalığı ve sosyal bulama veya öllop bulaması denilen frontotemporal devraslar. Alzheimer hastalığında etkilenme kurulusu daha çok duygusal girdilerin analiz, analizi ile ilgili beyin bölgelerinde oluşmaktadır. Bunların sonucu olarak karşımıza belirli akıl, akıl yeteneklerini kullanamayan ama Başka belirli akıl yetenekleri ise kullanan insanlar çıkar. Kullanılamayan akıl yetenekleri arasında görsel, mekansal ve bellekten geri çağırma ile ilgili olanları vardır. Bu insanlar yeni şeyleri öğrenemez ve yaratıcı estetik özelliklerini kaybederler. Romancı Iris Murdoch gibi olanlar zaman içinde roman yazma ve daha önceden ressam olanlar ise, resim yapma özelliklerini kaybederler. <gülüyor> Buna karşı sosyal davranışları, rasyonel akıl yürütmeleri ve dil özellikleri belirgin bir şekilde etkilenmez. Frontotemporal demans hastaları ise tablo aşağı yukarı bir, bu durumun tersidir. Dil özellikleri, mantıklı düşünme yetenekleri, ve sosyal davranışlar etkilendiği halde yaratıcı ve estetik özellikleri etkilenmez. Hatta hasta olduktan sonra sanatçı haline dönüşenler bile vardır. Buna karşı sosyal davranışları ve duygularını dengeli bir içinde kullanmaları etkilenir. Bu örneklerde de beyinde akıl ve duygu mekanizmaları arasında bir bölünmeye işaret ediyor. Görebilimden felsefeye gelenler ki irdenilmesi gereken konulardan bir tanesi de kendilik, benlik konusudur. Self, farklı felsefe okulları tarafından insanın kendi başından içinde de sahip olduğu en temel özelliği ya da özelliklerinin bütünü olarak kabul edilir. Farklı yaklaşımlar içinde self, kişinin kendisine ait olmayan, ona bahşedilmiş bir özellik olarak alındığı gibi, din felsefesinde olduğu gibi tümüyle deneyimlere bağlı bir kazanım, log, sosyal varlığın ona sağladığı bir kimlik, Marx ve sadece bir illüzyon, Nietzsche olarak tanımlanır. Self konusu nörebilim araştırmalarının konusu olmakta gecikmemiş ve selfie beyin ve diğer sinir sistem bölümleri arasında bir entegrasyon sonucu ortaya çıkan bir karmaşık olgu olduğu fikri ortaya atılmıştır. Navasio'nun self comes to mind kendilik akla ekleniyor kitabı bu fikri işleyen bir kitaptır. İnsan aklının Sadece duygu içermeyen, mantıksal bir bütün ya da duyguları kontrolunda tutan mantıklı bir akıl olmadığını, farklı bölümlerden oluşan bir akıl olduğunu betimleyen nice aneydodal örnekler bulunabildi kuşkusuz. Bunlardan birkaçını örnek olarak vermek isterim. Alışılmış düşünce kalıpları, belirli biliniz, giren sistemine bağlı insanlar için bunun bir gereği olarak belirli ritüellerin ve pratiklerin yerine getirilmesini ister. Bir Müslümanın haca gitmesi, bir Yahudinin ağlama duvarda ziyaret etmesi, bir Katolik'in Roma'yı ziyareti, bir Budist'in Tibet'e gitmesi veya orada olması ve eskiden olduğu gibi bir Komünist'in Moskova'da Lenin mezoresinin önünden geçmesi, Bunlar arasındadır. Bunlar söz edilen inanç sisteminin zorunlukları, uyulması gereken kuralları ya da mantıksal mecburiyetleridir. Bu yükümlükleri yerine getiren insanlar hemen daima etraflarındaki insanlarla birlikte ortak bir duyguların içine girerler. <gülüyor> Bu ortak duyguların içinde oraya gidenlerin çoğunluk kendi işlerinden doğan bir ulviyeti yaşadığı varsayılsa da bu sadece bir varsayımdır. Kimin içinden gelen bir duyguyla bunu yaşadığı, kimin ise etrafına uymak adına bunu yaşadığı bilinemez. Benzeri bir mantıklar bu inanç sistemlerinden hiçbirine inanmayan bir kişinin de yerleri ziyaret ettiğinde herhangi bir duyguların içine girmeyeceğinin bir garantisi yoktur. Kişi Müslümandır ama camiye sosyal bir zorunlulukla gitmiştir. Ve gittiği gibi hiçbir şey hissetmeden geri döner. Kişi ateisttir ama daha camiye girer girmez o güne kadar hiç yaşamadığı farklı bir duygunun içine girebilir. Okunan dua tüylerini diken diken edebilir. Ve camiden çıkınca inanç sistemini de değiştirmeden Hayatını devam eder. İşte kişilerin mantıksal olarak inanmadıkları şeylere rağmen onlara yönelik işlerinden gelen bir duygularını yaşayabilmeleri akıllarında mantık mekanizması dışında bir şeylerin daha etkili olduğunu gösterir. Bunu hep yaşarız. Bazılarımız bu deneyimi dikkate alır. Bazılarımız ise kendine mantıken bir baskı uygulayarak işi gelip de kendini suçlamaya kadar vardırabilir. Ama orada birdenbire içimizden gelip de bizi etkileyen şey o güne kadar belki de tanımadığımız duygusal aklımız beynimizin bilmediğimiz iş dünyasıdır. Dönebilimden felsefeye doğru gelenlerin uğrak yerlerinden biri de nöropsikanalizdir. Bu yeni bir deyimdir ve henüz tamamlanmış veya büyük ölçüde mesafe alınmış gibi bir bilgi dalı olmamaktadır. Şu an için geçerli olan psikanaliz görüşleri hala çok yaygın ve derin bir şekilde Freudiyen görüşlerin etkisi altındadır. Olağan kurguya baktığımızda bunu görürüz ve belli hipotezleri görürüz. Bütün olayların açıklanmasında bir veya iki hipotezden yola çıkışı görürüz. Döre psikanalizde şunları görebiliriz. En başından beri dörebilim psikanalizi, psikanalizde dörebilime soğuk durmuşlardır. Bunun nedeni, dörebilimin kuruluş günlerinde aşırı rasyonel, indirgemeci ve kaba evrimci değil beyin çatı ilişkisine bakmayı, beyin şuurlu davranış ilişkilerine bile bakmayı reddetmesidir. Psikanaliz bu tavra tepki olarak doğmuş, zörebilim yerine dinamik yaklaşımları ve felsefeyi tercih etmiştir. Ancak son yıllarda yukarıda da izah edildiği gibi zörebilim araştırmaları mekanik ve rasyonel karteziye yaklaşımın yerine bir yandan akıllar, duygular ve hislerle ve selfle ilgili modeller geliştirirken, diğer yandan da bellek, uyku ve rüya ile ilgili araştırmaların yoğunlaşması sonucu nöropsikalaniz alanının kapıları aralanmıştır. Nöropsikalaniz, geleneksel nörobilimin ilgilenmediği öznel ve sembolik düşüncenin beyinsel temellerini araştıran bir araştırma alanıdır. Yukarıda sözünü ettiğimiz nörobilimcilerin ve dailincilerinin kendi araştırma alanlarından nöropsikanalize kaymış olmaları tesadüf sayın olanıdır. Çünkü nöro, e, nöropsikanaliz e, Gerçekten insanın beyniyle ilgili ve kendisiyle ilgili en fazla merak ettiği konuları içeren bir gündeme sahiptir. Bugün için beyin araştırmaları devam ettikçe şu veya bu araştırmanın sonucuyla eskiden şöyle olduğuna inanılan bir açıklama artık dönemimsel açıdan böyle olarak inza edilmektedir. Buna bir örnek vermem gerekirse psikiyatri alanında öteden beri giren Capgras isimli bir delüzyon bir hayal görme e, ve gerçeği değişik vaziyette görme sendromu vardır. Bir Fransız psikiyatristi olan Capgras'ın isiminden dolayı Capgras sendromu demiştir ve bu Kapkıras sendromunda hasta çok eğitilindir. Hatta annesi babası olan insanların yüzlerini gördüğü zaman o kişilerin gerçek annesi babası olduğuna inanılmaz. Ve onların yerine içlerine düşmanların kötü niyetli düşmanların yerleştirildiğine inanılır. Kapgras sendromu Öteden biri psikiyatri alanının içinde değerlendirilmiştir. Ve tedavi edilmeye çalışılmıştır. Ve yakın döneme kadar Capgras'a yönelik açıklama şuydu. Freudyen bir açıklamaydı. O kişi erken çocukluk döneminde tanımadığı güzel ki annesi olabilir, özellikle de annesi olması Freudyen şemaya daha da fazla uyar, geliştirdiği tepkiler sonucunda tanımamaya başlamıştır. Şehzize bir açıklama getirmiştir. Oysa yakın bir süre önce yapılan araştırmalarda kapkınası beyin neyin aksadığı, sorunu olduğu ortaya konmuştur. Buna göre beyindeki yüz tanıma merkeziyle negatif, olumsuz izlerimizi kaydeden merkez, yani yüz tanımı merkezi olan 37. alanda negatif e, deneyimlerimizi kaydeden amigdal isimli çekirdek arasındaki bağlantılar kapkarasında kopmuş olmaktadır. Ve bu bağlantı kopulduğu yüzünden gördüğü yüzün annesinin veya çok yakın olan bir insanın yüzü da emin olamayan hasta bu bağlantı korkukluğu yüzünden sadece kaşı, gözü, burnu, çenesi yerinde diye annesi olduğuna karar verememekte ve annenin yüzünü gördüğünüz zaman ne hissediyorsanız tekrar ediyorum ne hissediyorsanız sadece tanınan bir yüz değildir. Bakılınca hissetilen bir yüzdür. O hisit tanıma bilgisine eklenmemesi, eklenememesi yüzünden bir beyin bağlantı kopukluğu olarak ortaya çıkmış bir sendromdur. Bu örneklerde anlaşılacağı gibi gidişin yönü bellidir. Beyin araştırmaları devam ettiği sürece çok kısa aralıklarla araştırmaların gösterdiği sonuçlarla birlikte yerleşik ve önceden beri zihinleri işgal eden davranışsal ve dinamik açıklamaların yerini beyin araştırmalarının gösterdiği beyinsel açıklamalar alacaktır. Hoşçakalınız diyorum. Yakında görüşmek üzere. Tarihten, sanattan ve edebiyattan örneklerle beyin. Hazırlayan ve sunan Oğuz Tanrıdağ. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.